Peygamber Efendimiz'e hakaret eden bir Müslüman'ın durumu nedir? Tevbe ederse kabul edilebilir mi? Ya da kabul olmaz mı? Demişler. Sevgili Peygamberimiz'e hakaret eden e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, anlatmış olduğu ayetlerden dolayı veya sevgili Peygamberimiz'in bir emrinden dolayı ya da bir yasağından dolayı bunu yasağa kabullenmeyerek veya emri kabullenmeyerek hakaret eden bir kimse elbette ki İslam dairesinden çıkar. Bunun dışında farkında olmadan Peygamber Efendimiz'e bedevi olduğu için yani bir eğitimi kültürü olmadığı için hı hı. bilinçsiz olarak bir hakarette bulunursa inşallah Allah Teala kendisini affeder. Tabi böyle bir kimse tevbe ederse her ne şekilde olursa olsun tevbe ederse Tevbesinin makbul olacağı umunur. İnşallah